Bismillahirrahmanirrahim. Salli ve la Resulü'ne Muhammah. Konu inşallah Kureyş suresi. Sana dedi bunların. Namazı okunduğu için bunların bir hepsi gerek bunların Her sürenin bir ismi var. O surede hayır konu önemliyse bu isim veriliyor surelere. Burada Kureş kelimesi demek ki en üstün geli burada anlam olarak bu isme verildi. buraya bize burada, ﷻ ilafı Kureşin, Kureşin ilafı, ülfet alışkanlık, yakındık, bağlılık anlamına geliyor. Kureşin ilafı. Kureyş ne demek Kureyş'e ona bakalım inşallah. Kureyş bir kabile ismi. Aslında insan ismiydi. Onun ismi verildi bu kabileye. kableye. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu, oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın. İsa Aleyhisselam, diğer İsmail Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Hristin diyarında yaşadı. Orada vefak Onun eşinden Yakup Aleyhisselam geldi. Peygamberlere devam etti öyle. İkinci oğlu İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'a teteliydi. Şimdi her şey aslında kaderde tablid her şey. Tabi bizler her şey karışırız. ne böyle oldu? neye olmadığı Kızarır şüphe olur. Aslında her şey kadere takdir olmuş. Melambool İbrahim Aleyhisselam'a La İbrahim İsmar olduğunu al, annesi al, Mekke'ye götür. O zaman Mekke'de bir şey yok ama. Yani o semti Melambool buyurdu. Ne kabe var, ne bir ağaç yok orada. Ağaç da yok. insan da yok. Solmak kuş yaşamıyor böyle. İsmim İbrahim Aleyhisselam tabi olmanca Meylan bu emrini Hazreti Hazreti Hazreti Aliye'mizi aldı. İbrahim Aleyhisselam Kundakta'da daha henüz hem yok, onu aldı. Cehbun Aleyhisselam'ın gözetiminde Mekke'ye mükerreme geldi. Filistin'de El-Harlı şehrinde yaşıyordu. Oradan e, Mekke'ye geldi. Sahabe'nin bulunduğu yer biraz yüksekti. Az bir şey. Hemen yanda bir küçük bir ağaç vardı. Çöl ağacı. Yani dikenli mükenli bir şey böyle. Oturunca biraz sen gülüp yapabiliyor az bir şey. Oraya bıraktı bunları. Ama kendi Aşkı imediye beden ama isim yok. Tabi ilk yavrusu çok onu sevdi. Hatta dua etmeli Allah'ta istedi bunu. İnsan tabii, büyük ama şimdi. İndi onları. Yanına tabi bir kırba yani bir tulum. Hurma. Bir kırba tulumda e, su bıraktığın yanlarına döndü gitti tabii. Bu konuda da girmeyeceğim fazla da yani bu bir başlayan noktası buradan başlıyor. Şimdi o anda şöyle dıştan yani zahiren deniyor buna. Dıştan zahiren bakışta yani bu aklına kabul edilmediği bir olay bu. Kalktan Filistin'den aşağı yukarı bir aile yol o zamanlar. Deve yolu ile yol yok çünkü böyle tepeler değişik, kumkurtanesi oluyor, yolda şaşırılıyor. Bir alekli ol, oradan gel. Genç bir kadını, tek oğlu var, tek bin sonra olmadı yerde çöle bırak. Ekilmiş yüzicik yapışıklar Yani o anda ilk bakıştan, yarın bakışlar, alpli kabul edilemeyecek bir olay bu. Ama mevlamın tavsiyesi böyle, plan böyle yazılmış ama yazılmış böylece. Neden? ileride oraya Kabe yapılacak, İslam dininin merkezi orası olacak, hac orada yapılacak ve son peygamber orada dünyaya gelecek. Gelecek. Şu anda ancak hac orada olur bu Mesela Türkiye'de hac olmaz. E kışın da hac mevcutluğuna geliyor, katı kışın da hac geliyor. Üzene bir hatet giyemiyorsun, dikilipşi şey, giyemiyorsun, giyemiyorsun böyle. Başı, yalan ayak, iki tane havlu, iki tane havlu. onlar geziyorsun burada, geziyorsun E burada olur mu? Olmaz tabii. Her şey Mevlam'ın takdirinde, her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Yani bir de karışmasak, teşlim olsak, her yerinde aslında ve bıraktı tabi oraya hatta Hazir annemiz size şey bakındı kuş sesini dinliyor o zaman insanlar kuş sesi kuş ya da su olduğu için acaba bakan kuş sesi var mı der uçan kuş var mı şey bir yoktu etrafını hiç kuş sesi yok uçan kuşun yok Değil mi? yakında su yok anladı böyle etrafa bakındı çöl yanıyor tabi ısındı mı da muazzam yakıyor. O bitki yok. Simenlik yok. ağaç yok. Şöyle muazzam şöyle yanıyor. Kuş olmaz, insan da olmaz tabii. Kimse yok orada. Önce bir korktu o da. Kuş arkasında İsmail, bizi kimi bırakıyorsun sen burada? Bir oldu kendi kendine genç kadın. Vahşeyvan var o mı? Vahşeyvan ama. O da bayanında da. İbrahim, sen bizi kim bırakıyorsun burada? Konuşma izin yok. İmtihan bu. Ben bilmiyorum. Beni bilmiyorum. Kadar durdu. Bir tane yine bakındı. Korktu yine. Arkası yine geldi. İbrahim, İbrahim, bizi kim bırakıyorsun? Beni bırak, bilmiyorum. bilmiyorum o da onda. Endir. Öte bırak durdurdu böyle gene kofteli koşak. Yunanlık kimi bırakıyorsun Böyle yapınca Allah levvetti. Başladı. Ama aile dedi. Allah bizi görür bilir. Bak, peygambere güvenmiyor. Peygamber insan beşer. Hiç bilmez peygamber. Eline bir şey gelmez. Müzik veremez peygamber insanlara. Ki peygamber torunu kucağında öldü. Ona şifa veremedi peygamber. Kucağında bile. Can çekiyor torunu kucağında aldı ve çıkılan bir yere Allah nimetti solmayınca o Allah bizi görüp gözetebilir de dedi. Korkma bizden. Tam teslim olduğu öyle ama. Tam teslim olduğu öyle bize. Dönde gitti yerine şimdi ne yapıyor orada? Bir kıba deniyor. Yani bir tulum. O zaman da kap O zaman o zaman çival yok o zaman o dönemde. Orada yani çocuk çival yok. Hayvanı kesince tulum çıkarılıyordu bunlar. Onun için işte koyuyorlar böyle. Kapları. Şimdi okurmaya baktı. E bir kırba hurma ama tabii ağzına bir şey işte, tabii. Bir hurma ağzına alıyor. Yem yağın böyle. Hurmadan duruyor böyle. Sakız gibi. Hatta sakız çiğnemedi çiğnem, çiğnem bile hurmayı. Bitmesin diye. Ağzında bir hurma. Yani bir hurma bir saat duruyor ağzında. Yavaş yavaş yavaş yavaş açtı gidersin çok sayınca az su alıyor suyu böyle damla damla bir damla içiyor sonra kurutuyor ağzını ıslatıyor bir damla içiyor bir damla bir azar azar böylece ama ne de olsa sonunda gene bitti kuruma da bitti suta bitti sonunda çocuğu, çocuğu emecek emecek de onda bir iki gün sabretti sütü kesildi hiç süt gelmedi geldi böyle sütü başladı ağlamaya Alan başlayınca tabii anne yüreği yandı şimdi. Anne yüreği yandı şimdi. Ne yapacak şimdi orada? Para da olsa altın olsa geçmiyor orada. orada Bileması yok. Bezirka'da bu sefer etraf dolaşmaya. Etraf bakındı. Safa tepesi yakın Kabe'ye orada. O zaman daha yakındı. Açık olduğu iş etrafı daha yakındı. O zaman daha yüksekti Safa tepesi. Şimdi dolduruş etrafı alçaldı dışında doldurduğu onun yüksek itibari safa tüpesi. çıktı. Yani yukarıdan etrafı gözetti de Gözün gördüğü yere kadar baktı. Ama her tarafı yanıyor çöl. Her taraf çöl. Yere baktı. Karşısından Merve tepesini gördü. Orada gitmeye başladı. Giderken bir vadi, bir çukur vardı böyle diyor. Buraya girince korktu orada. Orada koştu üstünde. Şabu olacak böyle? Orada koştu üstünde böyle sade. Oradan çıktı. Şimdi sabıra sade. Onu eli di böyle. Şubure girince oraya koştu orada. Biz çıkınca geldi orada. Yani turma yani yürüyene. Ya artık koşmadı. karşıya gitti. Merveden kafana baktı baktı. Yine aynı manzara görüntü aynıymiş. Şey yok değişmiyor. Hiç şey yok. Safaya geldi. Mervede gitti. Safaya yine bir sefer dolaştı son olarak sabah derken yanındaydı. Sonra bir ses oğlunun yanında bir ses duydu böyle. Ama ne oldu bilmiyorum. Sesim, bir ses duydu. Oraya koşu geldi. Acaba oğluma bir şey mi oldu? Endişelerek korkarak oraya hemen geldi. Bir de baktı. Oğlunun ayağının dibinden yatıya yardığı dibinden su çıkmış orada böyle. Su çıkmış. Hemen elini açtı böyle. Kaybolmasın, dalmasın. Kaşmasın, kaybolmasın her şeyden. Sıra, el açtı. Zam-zam. Yani dur, dalma. Zam, yani zamsız zam-zam böyle. Yani dur, dur, dalma, dalma. Yani suyu şafik tartan böyle. Ama dalma, kaçma, kaybolma. Bu ya teğmen alfasız eğer hızlı da hacet diye teğmen alfasıma zetleri, suya karşı bu şeydi, orada bir büyük olacak sorun beliriyor. O kuzunun kendini çizdiği eliyle o kadar kaldı. Ama tavuk kuyu hale geldi, kuyu hale geldi. Su aldı işte tabelece. Bir de avucunda su aldı avucunda su işte. O Rahman su suya kandı. işe bir kuvvet bir şey geldi böyle. Ondan sonra oğluna biraz su verdi, oğlun yüzü bozunu yıkadı. Tabii ki hemen o anda sütü demiş bilesine. Oluğunu aldı kucağına. Sağ mesul verdi. Son verdi. Fiyotası doldu. Yemen'deki bir kabile. Cürmün denen bir kabile Yemen'de. Sura çekilmiş. Çöl kuyuların suyu zamanla çekiliyor muhteremde. Yani çöl kuyuların çok derin olur. Yani ben gözümle gördüm, bildiğim için çöl kuyularını. Yani bakınca su görünmez. Karanlık kuyuların çok derin olur çöp kuyuları, kumosu çıkmaz. Bakınca gramez suyu, karanlık durur böyle. karan durur. Zamanla çekiliyor çöp kuyuları. Suyu çekiliyor, kuruyor yani kuyuları böyle. zamanla. Yemen'de bir kabile, Cürüm kabilesinde o kabile suyu, kuyu suyu çekiliyor, kurumuş yanı kuyuları. Su bitimine oldu, hayatı bitiyor orada. Ç Geç artık. Ç Geç. Nereye gidecekler? Bilmiyorlar, arayacaklar binler develerine, eşyalarını aldılar. De varsa çoluk, çoluk eşyalarını, hepsini aldılar. Çadırların, çadır katıları hepsini aldılar onları. Yemen'den kuruyorlarla geliyorlar. Genellikle Mekke'nin civarından, tabi Mekke yok tabi, kenardan geçiyorlar. O civardan sormadığını biliyorlar, oradan geçtiği bazen. Aramak gerek görmediler hiç böyle. İler gidecekler. Baktılar, kuş sesleri geliyor, kuş sesleri geliyor. Allah Allah, bu civarında su yok. Birlikte bir yer, mutlaka. Ama kuş sesi geliyor. Baklar uçuyor kuşlar. Kuş olan yerde su vardır. O zamanki şey, onlara, o parolları, çöl insanların. oraya ara böyle geldiler, iki kişiyi gönderle geldiler, baktılar. Gerçekten bir su, kuyu, bayağı kuyu kuyu su dolu içi de başında bir genç hanım bir de yanında var Allah Allah kimse yok burada başka bir genç hanım bir genç ufak burada bir de su burada su yoktu su çıkmış buraya bunda kim acaba sorular sen iyi misin cin misin yani insan mısın cinli misin acaba bir insan böyle yaşayamaz yani böyle ben dedi hatta İbrahim'in zevcisiyim ben dedi bu da oğlu deyince Hazretleri'nin saygıları vardı. O halde izni verirsen buraya gelin mi suyun başına dediler. Olur. Ama su hakkı bana ait dedi böyle kuyu. Hep oradan böyle geliyor şimdi. Ben. Onların suyunda geliyor. Kabul bunlar da. Gitti haber dikmişi kabilelerine. Hemen kabileyen oraya yaklaştı geldi. İndir kabilelerinden, indir kabilelerinden işleyen tabi her şey insan var. Yaşlısı var, gençler var, kadınlar var, şuruk hepsi işlerinde. Her insanlar var. Bir anda orası şenlendi, hacivadeler işte. O kajınçın seviniyor, böyle. Derme atma çadırlar kurdular, yerleşti oraya. Ondan sonra başladılar taş toplayıp, çamur uzaktan toprak getirip taştan çamur karıp evler yapma başladılar. Develerine yer yaptılar, ahırda de böyle etabuş gibi bir yaptılar. E, bol doldu elhamdülillah. Döve sütleri var ve hayvan kişiyorlar. Şunlar bunlar herkes de az Hacer'e her kadında ona çok yaklaşıyorlar onlar böyle. İbrahim'in zevcesi diye ona saygı ediyorlar. Bunu ikram ediyor kendisine. İsmail da artık çocuk oldu. Oynama başladı sütler beraber. O da oynayıp beraber. Hazreti ve alemin kadınlar beraber. Tabii işte yok o zamanlar böyle ki Ede içerik evde, yani kapat edip kalkıyorlar. Olanda bir hasır var, ince bir hasır var. Olanda ince bir bez. Yani kim bilir diye böyle bir bez seriyorlar. Çok sade bir hayat. İş güç yok böyle, bağ bağışıyor. İş şey yapıyorlar, ticaret yapıyorlar da. Havuzlu gökyüyorlar. Deve sütürü var. Develeri bazen kesip kurutuyorlar. Mütçe mükemmelinde devler de kurutulur muhtemelen eti. Kurutulur böyle şey. Onları patrımlar gibi kesiyorlar. Etlerini kesiyorlar. Ee, kuşu vaktinde onları taşlara koyuyorlar. Düz taşlara koyuyorlar böyle. Çünkü sabah güneş çıktı mı o güneş taşları kızdırıyor. Nasıl kızdırıyor? Elini dokunamazsın. Ee, kızgın saç gibi oluyor böyle. O kadar saç gibi, o kadar kızgın oluyor. Etleri kesiyorlar böyle şey gibi, patrımlar gibi geniş yası, yası kesiyorlar. Üzerine koyuyorlar. Hemen çatır çatır bir yanmıyor kuruyor. Bir tane şiir oluyorlar, taş gibi, katır katır oluyor böyle. Onu kadar bir torbaya koyuyorlar, bu sakla, bir sene sakla oturuyorlar. Ödüyorlar bu şekilde böyle. Islanıyor tabi var. Yani su, kadına su koyarlar, su kaynayınca içine koyuyorlar, yumuşak, tazet gibi ödüyor böyle. Et tabi o bunlar da. O da hacı Vadi Müşadık, ehl-i rahata kavuştu muhtemelen evvelce. Derken İsmail Aleyhisselam, Eğlence çağına gelince neden ki biz bu evlendirelim dediştik bunu. Evlendirelim dedi biz. Hazin bu evlendirelim. Tabii o da elinmek çok kolay. Söz yok, nişan yok, bilinmaması yok, davetiy yok, sanat yok. Hiçbir şey vareci bende. Az, ayrı bir dayak yok. Evlendim koltuk, halda şunlar, bunların mobilya, beyaz iş kırmızı hisseler yok. Hemen alnı verdi, verdi. Aldım, aldım nikah tam. Aldı teenlikle. Yürü bayağı. Araba da yok. Araba da yok. Yürü, yürü böyle. Hemen bir, öyle gidecek bu şekilde gidecek. Ne var ki? Yaşacak şey, bir yatak lazımış. Işte, o kadar böyle. Başkası gerekmiyor böyle. Tabii hemen bir kızı eller kimmiş öyleirem dediler. Haz hacere, sen ses dediler. Haz hacere bir kız seçti. İsmarızam karışmayın. Ben daha böyle. Arabistan'da erken biliyor ererler. Yani onun şey ererler oluyor bülüyor, Arabistan'da, daha erken biliyor orada. Daha şu ülke şekeriniz, onun yanında daha kendisinde aslında. Maalesef bir kız benim evlendiler onunla. Burada babası o kızı beğenmedi. İbrahim Manuselam yıla bir defa geliyordu oraya. Yıla bir defa geliyordu. Yani biz konuyu dağıttık ama aslında şeyin bizim buydu. <gülüyor> evet bu şerbeti anlıyor bu inşallah. Fatih İbrahim yıla bir defa Mekke'ye geri iznin vardır Mevlamız'da. Ama deve, de ama. Hadi. İbrahim Aleyhisselam, birik o cürüm kabilesi oraya yani işte senesi geldi baktı. Karsan baktı, tabi sevindi, bile, yüzü güldü ona göre. Baktı, işte çadırlar kurulmuş, taş evleri yapılmış, hayvanlar var, çırk oynuyorlar. Ve ses falan geliyor. Tabi o da sevindi elhamdülillah. Sonraki gelişinde İsmail Aslan evlenmiş hale gelmişti. Nereye geldi? Ham hangiye bilmiyor. İsmail evlat oldu. Bilmiyor hangiye oldununda. Allah'tan tadıyla bakın o İsmail Aslan evlendi. Hemen az sonra halp öldü ama anne öldü ben. Yani oğlun evlendiğini gördü. Evli gelin gördüğünü gördü o tevhimler. Oğlunu tebrikmandı şöyle rahmetli oldu. Tabi yanında, o var, çıkın şey altı önünde, oraya defnedildi. Defnedildi oraya. Ve böyle kavuştu. Onlar gün görmediler muhtemelen böyle. Yani bunu da düşünüyorum böyle. Onlar gün görmediler. Yani böylece şey yemedilere böyle. Devamlı ömürlere böyle kederi ömürlere geçti. Ama cennet onlar için hazırlandı ama. Onlar için ölüm, onlar ölüm büyük bir, bir mükafat, ölüm onlar ölüm manı daha bırakın cenneti. onlar için. Leresinden cihantora helal olsun diye gerekeni sanmayın bana, yaşlıdalar. Hadi İbrahim Ali Efendi geldi, balkbeyleri yapmış, sordu, İsmaili bir hangisi burada? Tabii tanım yetkililer, Taştan Tek kaptı, yere yapışık. Bir oda yani böyle. Evdenin böyle. Sarayın var değil böyle? Bir oda. Bir oda. İşin yanı tavsiye hayat yok. İşin lavabı yok. Hep dışarıda olacak bunları böyle ya. su kıttı zaten tabii. Lütfen kapıya geldi. İsmail, İsmail üç sefer bağırdı. Kadın hanım çıktı. Kim o? İsmail evde mi? Ava gitti. Ne zaman gelir? Bilmiyorum. Çok soğuk dağın böyle. Bilmiyorum. Ben asıl suratlı Siyon'un neşesine, hanım benim evlendim, o mi hanım? Nasıl, rahat mısınız, mutlu musunuz? Ne olacak işte burada, şöyle bir şikayet bela. Çok soğuk durandı, hep cevaplarına böyle kesik böyle ters ters cevaplar verdi adamda. İbrahim Selam ona şimdi, bir an sonra değinmedi. Niye? O de peygamberimiz gelemez, ona layıklı kadın. İsmail Aleyhisselam ona benden selam söyle. Ya kimsin sen? O bilir. O bilir. Benden selam söyle. Evi güzel de ev evi güzel de eşi güzel değil ama. Şu eşini değilsin. Kaldın bir şey anlamadım ondan. da kaldı böyle. Haksam üzeri İsmail oradan, avdan geldi. Ev yaklaştı. Babasının durumu gördü. O da peygamber değil. Ama peygamın adayı onda. İrasat makamında. Babası nurunu gördü orada. İçeri koşu geldi. Anam, kim geldi buraya? Söyleyeyim değil. Bir biri geldi ama. Sakın ama şöyle konuştu benimle. Ne konuştu? Şunu şunu sordu. Peki bir şey oldu mu sana? Bir son bir basit oldu mu? Oldu. Ne oldu? Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Bu eşiği değiştirdi bana. Eşiği sensin diyor. Eşi sensin, bana seni beğenmemiş. Bak, peygamberler ben şifreli anlaştırmamış. Hemen anlayayım. Hiç şifresi anlayamıyorum. Eşi sensin, seni beğenmemiş. Yani seni boşanmamı emretmiş. O halde boşanacağım şu şekilde. Tatlısla boşanmaları. Başka birisi alıyor. Aynı olay onunla oluyor böyle. O da oluyor böyle. Üçüncü, kabile reisinin kızıyla evlendi. Onunla evlendi. Yeni İbrahim Aleyhisselam geldi. Erişim bir eve geldi. İsmail İsmail üçüncü anamışlarına çıktı. Aa, tanımıyor. Görünce ruh sevdi ama. Ruh sevdi. İyi ruh, iyi gönül iyilerini sever. İyilerini sever. Aa, buyur amca, buyur baba. Ee, kızı İsmail nerede? Ama gitti baba. Olsun sen gel. O gelir sonra. Evet, i̇nemeyeceğim kızım. Ana izni yok da. İnemeyeceğim ben. Rahatsızım. inip çıkamıyorum bu şekilde böylece. İnemeyeceğim ben böylece. E nasıl rahatlısak oldu çok ağzı baba. E, birkaç şey sordu. Ben şimdi şey o zaman. Yok gitme ne olur baba. İlla Allah aşkına gel. İlla gel. Kızım bak çok terliyim. Hemen su getirdi. Babası eğildi. Yüzünü yıkadı. ayaklarını suyla yıkadı. Ondan süt varmış dedi. Süt getirdi. Et varmış kuru et. Onu getirdi. İkremi atanlara böylece. Bir de şey. az bir süt içti. Etten biraz yedi. Şöyle geline baktı. Peygamber annesi, ninesi olmaya layık yani. O nesilden peygamber gelebilir. Peygamber her şeyden gelemem. Yani. O layık olma gerekiyor. Soy sokağı gerekiyor. Dedi ki kızım dedi Eylül çok güzel. Beğendim. Eşiği daha güzel ama. İsmail Efendimiz söyle sakın eşiğin değişmesin. Dedi, Baba sen kimsin ne olur? Söyle ismini. Kızı İsmail beni bilir o. Tanrı'nın şöyle büro. Peki dedi. Gitti. Allah'ın başlığı arkasından. Bir peygamberin nuru gidince o iyi insanın gönlü boşuk oluyor şimdi. Boşluk oluyor böyle. O, o yanındayken bir feyiz aldı, ruhsal bir zektör aldı. Sanki cennet hep yaşıyor. O kadar güzel oldu, hal oldu. Peygamber yanında. Yani sahabe makamı yani. Şimdi sahabe makamı oldu böyle. Öyle güzel, güzel hal oldu orada. Fakat İbrahim sen gidip gözden kaybolunca, baktı o, ok, hal gitti. Ağlama başarı şimdi. Hepi ağladı, İsmail Hüseyin eve gelirken bir anladı. Hoş eve geldi, kim geldi bugün buraya? Ağlıyor, konuşamıyor. Söyle ne oldu, ne oldu, niye ağlıyorsun? Ah, böyle iyi insan geldi ki, sen de girmedi yoksa. Çok ağabey, girmedi ama. O kadar iyi bir insan, öyle insan görmedim hayatım, o kadar iyi, iyi, iyi durlu bir insan. Ne dedi? İşte eşliğine çok beğenmiş. Dolayısıyla vermişti bir şekilde. Ondan İsmailar Sen'de Kaşıoğlu oldu. İlk konu adı Kaydar. O, o, o günkü dillerine göre adı Kaydar oldu. İsmailar Sen'de Nur ona geçti, Kaydar'a geçti. Kaydar da o zaman o kaç var, tabii ala giderken attın vuran kişiyi mutlaka böyle. Hiçbir o kuşet bilmemi böyle. O ok patamış böyle koştu. her şeyde her geçermiş kendisi. Çok kâmi de varmış kendisinin de, kaderinde. İşte kaderin neşten de teğem nesi geliyor böyle şey geliyor. Şimdi o zamanki şöyle bir kural vardı. Bir kişi tabii eldeniyor, yanlar çalıyor çocuğu gelinler tonlar çalıyor çalıyor çalıyor çoğulu böylece çalınca oluyor. Zaman geliyor bulunduğu çevreye sığmıyor. Çünkü hayat bir kuyuya bağlı. Bir suya bağlı. E, yer dar, ek, ekilmiyor buraya. Ne oluyor? Gerekiyor. Bir kısmı da etmesi gitmesi gerekiyor. Yakına gidemez ama. özel bir gitmesi gerekiyor. Bu şekilde hep kabileler böyle böyle kabile çaldı. Kabileler muhtemelen. En son işte Beyin Nadir e, kabilesi. Beyin Nadir Yahudi kabilesi. Nadir bir hazretlerinin ne geldi? Onun sonra kureş ni bile geldi adı kureş. Aslında adı kureş değildi. Kurş bir balık ismiymiş. Kırdığınız yaşayan balık, yüz balığına benzeyen ve eşlik eden balıkmış, büyük bir balıkmış. Kureş de onun ismi tezgire yani küçük balık anlamında çok el açık olduğu için bu isim kendisi Kureş e isim vermişler. İşte Kureyş kabresinden peygamber dünya'ya gelecek muhtemelen işte. Ben kısa gizelim bu konuyu için. Işte. lan buraya bu ayet-i kerimle ister. İlahi ve Kureyş'in o Kureyş kabilesinin ilahı, Ülfet. Alışkanlığı. İlahi ve şey sayf. Yüreti şitayı ve sayf. Rihle gidiş. Yolculuk. Şita kış. Sayfta yaz. Şimdi ne mesela sayfiye deniyorum. Sayfiye yaz emektir. Sayfi yazlık anlamı yok. Arapça kelime sayfaya. Kureyş kabilesinin orada geçimi ticarete bağlıydı. Kurma da olmuyor mekhan-ı Kurma da olmuyor orada. Ekin olmuyor. Bir şey olmuyor orada. Fakat tabi sonra oraya zamanda Kabe yapılınca Kabe'nin de kutsallığı etrafa gelince ne oldu? Etrafa gelin oraya başladı. Böylece. Ticaret o da büyüdü. Özel panayla kurumu başladı oraya yıllar bir defa. 15 gün bir gün devam ededi panaylarda. Bak ne gerekiyordu buraya? gerekiyordu. Daha bir de bunlar kışın yemek oluyor. Kışın Yemen'e girdi. Yemen. E Yemen e. Çünkü Yemen daha güneyde olduğu için ekvatora olduğu için Yemen kışın orada çok güzel sıcak olurdu. Kışın. Yazın da Şam'a giderlerdi. Şam tabii kuzeyde. E, kışın geceler soğuk oluyor ama çöl. Bayağı az okumuş peşerik uçuyor. Onun için kışın Şam'a gidemezlerdi, Yemen'e giderlerdi. Yazında Şam'a giderdi ticaretimizden böyle şey. Yeleler, yele yabeder kervanıyla böyle. Büyük kervan olurdu, kervana koyanlar mahvul olurdu, kulüştü, şeyli böyle. O gün siyahlına göre siyahlı zırda mahvul oldu. Giderlerdi. Şimdi buradaki ilave de lam, harvicer. Yine bunu Arapça'da harficiler. Her harficilerin bir mütallıkı vardır. Yani bağlı olduğu bir kelime vardır. Bağlı olduğu bir anla yer vardır. Bu nereye bağlı şimdi bu? Bu iki yere bağlı. Bir kâs-i mekûl oraya bağlı, öncü süreye bağlı. Böyle o Ebu'ye odusunu beş hafta geçti. Yani ikinci giyip perşet Böyle bunu da bunda ücret verdi bunlara. Ne vücudu verdi? Rahatça, silahat özgürlü rahatça. Şimdi Ebreo ordusu Kabe'yi yıkmaya geldi, etrafa bu duyuldu. Bütün kubi bu kabileler, eti kaçmıştılar, korkudan kaçmıştılar. Sonra Mevlam özellikle kuş gönülü onlara helak edince, para adasında artık dilleri destan oldu muhtemelen. Hep bu konu konuşuldu. Hatta tarih başlangıcı oldu. Fil olayı böyle. Tarih başlangıcı oldu böyle. Ne zaman da oldu? Şu olandan bir sene önce, iki sene sonra. Yani tarih başlangıcı oldu. O dönemde fil olayı. Ondan sonra ne oldu? Halk, Mekke halkına, Kuleyş kabilesi halkın bir sempatisi olduğu, sevgisi olduğu ihtimaldı oldu. Bunlara karşı. Diğer kabile mensupları derlerken develer bir yerlere Onlara başlayan kabileler onlar saldırdı başlayan kabileler bunlara. Balları alırlardı, çürükte alırlardı, kadınlar kaçırırlardı bunlara böyle şey. Bakarlardı diğer kabileler şimdi. Yemen'e bir kervan gidiyor. Yemen'e gidiyor. Kim bunlar? Bunlar ehli mekke. Bunlar ehli Kabe kabe ehli bunlar. Kim dokunmadın onları? Hatta bundan su böyle, ikram ederler bunlara yollar böyle şey. Yine bunlar Şam'a de kim buna bakarlardı? Bunlar mekkeli, kureş ehli bunlar. Saygıları vardı. Demek ki buna kabul edilirler. E, Mevla Kabe kurduna göre kurslar göndererek taş bunlar Allah'a kadar kürmetli insana bulundur. Işte. Mevlam yürü işte bundan dolayı ne yaptı? Kureyş kervanları Arapçası'ndan sebebi dolaşıbında oluştular. Feliye Ambudu Rabbi Hazel Beyt Şimdi bu İlam ikinci rivayete göre Feliye Ambudu Mutallik aldığı bir hesabı, tefsir-i tefsi, tebidi ikisi aynı bunu söyledi bu şekilde. Ee, فَلْيَعْبُدُيَ مُتَعَلِقُ Burada Mevlam buyuruyor. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَ الْبَيْتِ Şübetin Rabbine yola etsinler. Şimdiden buraya mütallik. Yani Allah'ın başka nimetini bilmeseler bile Allah'ın başka nimetini bilmeseler bile şu Rab, şu Beyt'in Ka'benin Rabbine yani Ka'be değil bak Rabb'e hazır Beyt. Beyt pey anlamında Ka'be oluyor yan tarafta. Hadis-i şu. Şu Beyt'in Rabbine ibadet etsinler. Diyor. Yani başka nimetleri bilmeseler bile bu nimet yeter onlara bari. Hangi nimet yeter onlara? Serbest doğuş hakkı köylerde korkmadan çekmeden kimse der. Saldırmadan, korkmadan böyle. Tabii gece mola veriliyor. Uyuyorlar bunlar. Geçen sonra saldırmıyor onlara. Ellehdi. Öyle Allah Celle Câlu et'amehüm min zû'in. Allah onları açlıktan doyurdu. Ve amemin havf melemanları Allah onları emin gönlü kıldı. Havf Korkuyamak korku dağın. İki nimet. Hakkında onun iki büyük nimet. bir aç kalmama. Gıda alabilme, yemek yemek, karın doyurabilme. Efendim işte bu zamanda aç olan insan var mı? Var, var muhtemelen. Var muhtemelen. Hem de çok zengin olduğu ile aç olanlar var. Ben birini biliyorum muhtemelen. Ben birini biliyorum böyle. Çok zengin ziyaretine gittim. Aine bana şunu söyledi. Bak Ahmet dedi böyle. Bu kadar malım mülküm var. Açım ama dedi böyle böyle. Boğaz kanseri oldu. Boğaz kanseri. Boğaz kanseri mi? Boğaz kanseri yedi. Gözüne gördüm. Ciharete gittim dedim. Bunu bana söyledi. Böyle, Ahmet dedi böyle. Yaş kitap o zamanlar. Bak Ahmet dedi. Bu kadar malım mülküm var. İçtahım var. Karnım aç. Aç gidiyorum dedi. Aç giderim. Boğaz kanseri. Ancak sıvı gıda sıvı gıda o da eşe o şu mucac, bu olmayacak. çok çatır var böylece. Aynı sütü bu kadar. Tabii bir de karını, karını almıyor. Al. Demek ki mevla bir bunu doyuruyorsa ona şükür lazım. Allah doyuyor mu temizler? Işte, alırım, verim yok. Şimdi de kanser olan şekilde, şimdi de kanseri Allah korusun. Süt bir şey mi yok, işte de uslu yani, geri geliyor. Geliyor hemen geri geliyor. Geliyor Demek ki açtık her zaman var, birimiz de var mı? zaman i̇şte, Var Alamam bir sebep, bulamamış bir sebep, bir savaş olur, şu bu alak veş alabiliyor böylece. Ama normal şartlarda bile aç insan kalabiliyor. Demek ki en büyük acı karın doymaması. Bir insanın karnı acıttı mı, kişiye acıttı, insana fazla rahatsız etti mi, kişi uyku da yamadı anlattırlar. İkisi, korkudan emin, güvende olmak, korkudan güvende olmak, korkudan güvende olmak. Şimdi tabi bölgemizde, bölgemizde, deprem yaşamıyor muhtemelenler. Bu 7 Ağustos depremi yaşamıyor bölgemizde. İçimizde tabi çoğu bunlar biliriz böyle. Bunu yaşadık bir mühtemelen o deprem günlerinde muhteşemler, daha yardım falan gelmeden bir deprem günlerinde adamın evinde parası çok. Evde kalmış muhteşemler. Hatta araba işe içeride kalmış, bir zaman sonra kaçmış. Araba dışarıda, anahtar yok ama içeride. Para içeride, girici de var. İçeride girip ama korkuyor muhtemel. korkuyor muhteşemler. Bir zaman ne yapıyor böyle? böyle korkuyla, heyecanlı, böyle stresle böyle, hemen çabuk, kapışıp kapıp, böyle hırsını çaldı gibi böyle, böyle kalp bu şekilde. Ben biraz tabii, uzayınca evde gülme başlandı, evde gülme başlandı ama, bir insan tedirgin ama yine. Evde artık gülmem, başbakıyordum, komşu gün, bu bu gülmüş, bir de gülmem ne, tamam, bir de gülük, o ne oluyor şimdi? Bir insanın tedirgin ama böyle. Yenem, şöyle bir şey bir hoplasın, insan kayboluyor oturuyor bir şey böyle işlemek için sofra da rahat yiyin muhteremler. Yatarken üstü başı soyulmuyor ki, bir şey Demek ki bakın muhteremler, güvende olmak, güvende yaşamak, yaşamak, ne bir değil mi? Ne bittiğime bence. Karın doyurmak, işinimle böyle. Efendim otur masaya, otur sofra efendim, tabağa tertemiz sabahın içini yemekleri yap, koyunlara böyle, böyle yap, pilavını ya, taktını yap, üzerine çayını içmek, şunları içmek, üzerine meyvanı şunları bunları böyle, ama güvenle böyle, güvenle bunları yemek, parın yemek bunları, korku dönmek. Demek ki bu kadar büyük bir nimet, velham buyuruyor, o halde, o halde, o halde bu beyti Rabbine, bu beyti Rabbine ibadet ediniz, bak. Taba buyuruyor mu çünkü böyle şey? Şimdi tava buyursa, sınmek yere mahsustur. Bir zaman böyle zaman tava. Velham buyuruyor, ibadet kulluk itaat ya her şey beni itaat yapmak gerekecek nimet verdişin kütürenler dilekler fatiha.